Eşim bana bir telefon aldı ve ben de yemin ettim bu telefonu kullanmam diye. Fakat pişman oldum. Şimdi kefaret versem ya da yemin kefaretinin gereklerini yerine getirsem telefonu kullanabilir miyim? Öncelikle tabii ki telefonu kullanması gerekir. Ben bu telefonu kullanmıyorum diyebilir. O zaman başka bir telefon alacaktı. Yani başka bir telefon alsa yemininden dönmüş olmaz. Ama Hı -hı. eğer şayet bu telefonu Kullan, kullanıyorsa, kullanmışsa öncelikle e, telefonu kullanmadan kefaret ödenmez. Bu telefonu e, kullanacağım diyorsa ve kullanmışsa e, yemininde e, hanis yani yemininden dönmüş olur. Hı hı. Vazgeçmiş olur yemininden. Yerine getirmemiş olur. Yemininde durmamış olur. Bu takdirde e, kefaret söz konusu olacaktır. E, kefaret içinde ayeti kelimede zaten Belirt, belirtiliyor itaamu aşerati mesakin öncelikle on fakiri doyurmak yedirmek içirmek veyahut da giydirmektir hı hı. köle bugün yok eğer buna imkanı yoksa femenlem yecit fasiyamın selateti enya üç gün oruç tutacaktır yani evet. öncelikle oruç tutmaktan başlamayacak imkan varsa önce fakir fukarayı Tabii. yedirip içirip giydirebilecek evet öncelikle bunu yapacak veyahut da işte bizim fitre miktarı dediğimiz bir hı hı. fakire 10 fitre miktarı ayrı günlerde verecek. Eğer buna mali duruma gücü yetmiyorsa 3 gün oruç tutmak suretiyle o yeminin kefaretini ödeyecek.